Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyha Resulillah Tasi'u 9. ders Rannel Ceresu zil çaldı. Ve bedetil hıssetül hamisetü ve 5. bölüm başladı. Merret aşrı de gayga ev ekserü velem ye'til müderresü 10 dakika ev veya daha çok, 10 dakikadan daha fazla bir süre merat geçti ve müderris gelmedi. Seymet tullab intizara İntizara Öğrenciler intizardan beklemekten bıktı, usandı. Ve tafigu iteharrikune min emakinihim ve yabesune Mekanlarından, yerlerinden hareket etmeye ve abesle iştigal etmiyor boş şeylerle uğraşmaya başladılar. tafiqu yetaharrakun tafiqu mazî fiil bunu inşallah ders içinde göreceğiz. muzârif ile beraber kullanıldığı zaman başlamak başladılar manasına gelir. yetaharrakun hareket etme. yerlerinden hareket etmeye ve yebesûn abesle iştigal ederiz ya boş işle uğraşmak yani abesle iştigal etmeye, boş şeylerle uğraşmaya başladılar. Şuru fiili denir buna. Tafiqû derste göreceğiz inşallah. Fe ba'duhum ve gafe bu ve ba'duhum ce'ale yektubu ale sebbûrati Onlardan bazısı konuşmaya başladı ve gafe yahtubu hitap etmeye, konuşmaya başladı. Ve bazısı yazmaya başladı. Yaz tahtasına yazmaya başladılar. Muzari fiilden önce bir mazi fiil gelirse aralarında bir şey olmaksızın genelde bu durumda mazi fiil başladı manasına gelir. Anlamı farklılaşır. Muzari fiil hangisiyse o işte o eyleme başladı manasına gelir. Tafiyagu da başladı oldu ve başladı oldu cihale başladı oldu. Çünkü hepsinden sonra muzarifi fiil geldi. Tamam? Şuru fiildeni, şuru başlama. Sonra yazarsın şimdi. Ya. Dehalil murakibu fejeten fe ve gale. Murakip yardımcı fejeten, aniden, birden girdi ve mahaza dedi. Bu nedir? Bu durum nedir? dedi. Emrukum fevda. Sizin işiniz kargaşadır, karışıktır. Ki fasle soğukun sınıf sanki çarşı gibi. Bize daha amiyane bir tabir var. Ahır gibi derler. Onlar biraz daha kibarını kullanmışlar. Çarşı gibidir. İsme'u dinleyin. İnne müderresekum meridun. Muhakkak ki hocanız öğretmeniniz hastadır. Fələm yah yevme bugün gelmedi. Fəyümkinukumuz deha bu iləl mektebeti evin sırfu iləl mehajay. Evet sizin kütüphaneye gitmeniz veya pansiyonlara dönmeniz mümkündür. Fəyümkinukumuz deha bu gitmeniz mümkündür iləl mektebeti kütüphaneye. Evel insrafu ila al mahaji insraf dönmek ila al ise pansiyonlara dönmeniz sizin için mümkündür. En tez hebu ile mektebeti lekum. Burada muzari fiil başına nasb edicdat en geldi ve bu masdar manasına da aynı zamanda gitmeniz nereye kütüphaneye gitmeniz sizin için daha hayırlıdır. Khayrun lekum. min mabnayn ma hadi Mahad'in binasından çıktık. Bir öğrenci konuşuyor burada. Mahad binasından çıktık. kânet saatü saat saniyete, aşrata ve nisfe. Saat 12 buçuk idi. 12:30 idi. Ra'a ba'du zümelâ'i enne u'de müderrisenel merîda. Evet. Burada da yeni bir kaide var. Ra fiili en ile kullanıldığı zaman Görmek değil de görüşünde olmak. Bir görüş üzere olmak demek. Ra'a bâdu zümelâ'i U de var ya. Ra'a ile en birlikte kullanıldı. Evet. Okul arkadaşlarımın bazısı hasta olan öğretmenimize neûd. Yani hasta ziyareti yapmamız görüşündeydiler. Fekultü Ben onlara dedim ki. Leysel vaktu münasiben l'iâdetî bu konuşan kimse kim ise o diyor ki ben onlara şöyle dedim vakit hasta ziyaret için münasip değildir. Sen ne uduhu ba'de salatil asr inşallah. İnşallah Allah dilerse ikindi namazından sonra biz onu ziyaret edeceğiz. Galu er ra'yu Dediler ki görüş senin görüşündür. Burada kast ise bu isabetli bir görüştür. Doğru bir görüştür. Senin görüşün isabetli doğru olan görüştür manasına. Er-Rab-yurab-üke üke temar ecib atiyeti Gelen sorulara cevap ver. Lime lem yahturil müderrisu Öğretmen niçin gelmedi? Men-i-llezi semih Bil-Insırafi Öğrencilere insiraf Dönüş için müsaade eden kimdir? Kem kainetis saatu indema haracu min mebne'il ma'hadi. Mahat binasından çıktıkları zaman indema haracu. Çıktıkları zaman saat kaç idi? Sorularda bu kadar. Kaideye geçiyorum. El cümletü im mesmiyetun ve imma fi alayyetun. Cümle ya ismiyedir veya fiiliyedir. İsim cümlesidir veya fiil cümlesidir. İsmiye veya fiiliye. Fel ismiyetu ismiyetü hiyelleti sadruha üç tane şey sayacak. İsim cümlesi sadrında, başında, baş tarafında şu üç şey bulunanlardır. Neymiş o üç şey? İsmun sarihun. Sarih açık bir isim. Mastarun müevvelun, ikincisi müevvel mastar. Harfun müşebbetun bil fiili. Fiile benzer harf. Üçünden birisi olduğu zaman başında o cümle isim cümlesidir. Evet, ismun sarihuna gelelim. Sarı isim nedir? Nahvu, Allahu gafurun hadihi medresetun ene müctehidun. cümlelerinde gibi e, Allahu alem hadihi ismişaret, işaret ene zamir. Bunun gibi sarih isim, isim, açık isim olanlar isim cümlesinin birinci nevisi. İkincisi, maslarun müevvelün. Müevvel, tevil edilmiş maslar. Nahvu bir ayette örnek getirdi Allah Azze ve Celle'nin Bakara Suresinin 184. buyruğu. en tesumu hayrul لَكُمْ En tesumu Oruç tutmanız hayrul لَكُمْ Sizin için daha hayırlıdır. Bu cümledeki entesumu növel mastardır. Cümle bununla başladığı dolayısıyla isim cümlesi. Fe entesumu takdiri ruhu siyah mukum. Evet, bu ayette gelen cümle içerisindeki entesumu'nun takdiri siyah mukumdur. Siyah mukum, yani orucunuz. Entesumu oruç tutmanız, siyah mukum, siyah mısağın çoğulu, siyah oruç, orucunuz. Hemen yan tarafa da not alınız. Mastar Muzari fiilin failine mudaf yapılır. Müevvel mastar. Nasıl normal mastara dönüştürülür? Onun kaidesi. Mastar neymiş? Muzari fiili tesumune. Ondan yani oraya tesumu oldu. Bu muzari fiilin faili kim? Tahtına gizli. Entum zamiri. İşte bu faile mudaf yapılır. Yani sâme i masları alınır. Fiilin failine muzaaf yapılır. Maslar ney? Savum. Fail ney? Entüm. Savum. Entüme muzaaf yapılır. Savumukum. Bunu çoğul yaparız. Entesûmû dediği için. Çoğul yaparız. mukum olur. siyah mukum. Oruçlarınız yani, oruç tutmalarınız hayrunekum, sizin için daha hayırlıdır. Biz her türlü mastarı, müevvel maslara dönüştürebiliriz. Her türlü müevvel mastarı, mastara dönüştürebiliriz. İkisinin de kullanımı aynıdır. Mana değişikliği olmaz. En tamam, tesumu tusavi siyamukum. Birisi müevvel mastarı isimlendirilir, birisi normal mastarı isimlendirilir. Evet. Üçüncü kısım ise harfun müşebbetun mil fi'li. Fiile benzer harftir ki bunlar da aşağıda açıklanacağı üzere inne ve kardeşlerdir. Nahwu, innallahu rafûrun rahîmûn muhakkak yallah rafûr bağışlayıcıdır, rahimdir merhamet edendir. El ahrufun müşbehetu bilfiâlihiye inne ve ekhvatuha fiile benzer harfler inne ve kardeşleridir. İnne ve kardeşlerinin herhangi birisi gelirse ismiye cümlesidir, fiiliye cümlesi değildir. Şimdi ikinci kısım. <gülüyor> Vel cümletül fi'leyyetü hiyelleti sadruha ve fiil, fiili cümle, fiili, fiille alakalı. O sadrında başlangıcında şunlar olan cümlelerdir. Nedir o? Fiilun tamun, fiilun nakısun. Tam fiil veya nakıs, noksan fiil bulunan cümleler fiili cümlelerdir. Filun tamunun örneği nahvu tale <güler> atiş şemsu. Güneş tulu <tülû> etti. Doğdu. Filun nagusun nagıs filun örneği ise nahvu kânel cevvu bariden. Hava soğuktu. Soğuk idi. <güler> kâne ve kardeşleri de aşağıda geldiği üzere el alun nagusetu hiye kâne ve ehevâ kâne ve kardeşleri kaç taneydi? Evet, bir dahaki derste inşallah nakıs fiilleri, kendine kardeşlerini sayalım ezberle inşallah. inşallah. El cümletü cümle, el cümletü ismiyeti ve el cümletü fiiliyeti şeklinde iki türlüdür. Cümletül ismiyetün örnekleri üç şekliyle Allahu gafurun birincisi sarih isimle başlayan bir cümle. ikincisi entesumu suumu hayrulakum mevel mastarla başlayan bir cümle. İnnallâhe gafûrun fiile benzer harflele başlayan cümle üç çeşitlidir. Yukarıya özetledi. Fiili cümle ise taliat şemsu gibi tam fiile başlayan ve kânel cebu bariden gibi nakız fiile başlayan cümleler fiili cümlelerdir.